Biz de Musa'ya asanı yere bırak diye vahyettik. Bunun üzerine bir de baktılar ki o onların uydurmakta oldukları şeyleri yutuyor. Böylece hakikat ortaya çıktı. Ve onların yapmakta oldukları şeyler, sihirler boşa gitti. Artık orada mağlup oldular ve kendilerini üstün görüyorlar iken küçük düşen kimselere döndüler. Ve bu mucizenin asla bir sihir olmadığını anlayan sihirbazlar hep birden secde edici kimseler olarak yere kapandılar. Alu amennâ bi Rabb Musa ve Harun. Rabbine Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. an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 Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da kesinlikle sizi hep beraber asacağım. <gülüyor> Onlar dediler ki biz zaten Rabbimize dönüşleriz. Ve mâ telqibu minnâ illân âmennâ bi âyâti Rabbinâ sen sadece bize o mucizeler geldiğinde Rabbimizin ayetlerine iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz. Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman kimseler olarak al. Ve firavunun etbâhu ve ve Ve Firavunun ileri gelenler isseddi ki. Musa'yı ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye mi bırakacaksın? Firavun onlara dedi ki, biz onların oğullarını öldüreceğiz. Kadınlarını, kız çocuklarını sağ bırakacağız. Çünkü gerçekten biz onların üstünde kahredici üstünlüğe sahip kimseleriz. billahi <gülüyor> Eşya'u min ibâdih vel âkibetulî muttakîn Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini variz kılar. Hem güzel akibet takva sahiplerinindir. Kâlu'u zînâ min kabili en te'tiyenâ ve min ba'di mâci'tenâ. Onlar dediler ki, ey Musa sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize eziyet edildi. Musa şöyle dedi, umulur ki Rabbiniz... Düşmanınızı helak eder ve sizi yeryüzünde onların yerine hakim kılarda nasıl amel edeceğinize bakar Muhakkak ki biz firavun ehlini ibret alsınlar diye yıllarca kıttıklar ve mahsullerden bir eksiltmeyle yakaladık, cezalandırdık. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا işte onlara iyilik geldiği zaman bu bizim hakkımızdır derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Dikkat edin onların uğursuzluğu kendi amellerinden olup ancak Allah katındandır. ...fakat onların çoğu bilmezler. Ve dediler ki, bizi kendisiyle sihirlemek için ne mucize getirirsen getir... Buna rağmen biz sana iman edici kimseler değiliz. Artık biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat kurbağalar ve sularına kan gönderdik ki yine de büyüklük tasladılar. Ve bir günahkarlar topluluğu oldu. <gülüyor> Üzerlerine o kötülük, o azap çökünce... Ey Musa! Senin yanında olan sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Yemin olsun ki eğer bizden azabı kaldırırsan sana mutlaka iman edeceğiz... Ve muhakkak İsrail oğullarını seninle beraber göndereceğiz dediler. Nihayet onların erişici oldukları bir vakte kadar biz kendilerinden azabı kaldırınca onlar hemen yeminlerini bozdular. Bunun üzerine biz de gerçekten onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kişiler olmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık da onları denizde boğdu Ku'a'vnasnal Öteden beri güçsüz düşürülmekte olan kavmi ise kendisini berekette kıldığımız yerin doğularına ve batılarına variz kıldık. Böylece Rabbinin İsrail oğullarına verdiği pek güzel söz sabretmeleri sebebiyle tamamen yerine geldi. Firavun'un ve kavminin yapmakta olduğu saraylarını ve yükseltmekte oldukları köşk ve bahçelerini ise harâ ettik. <gülüyor> Hem İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme rastladılar. Dediler ki ey Musa onların nasıl bir takım ilahları varsa sen de bize öyle bir ilah yap. Musa da hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz dedi. İmmeze <gülüyor> ula şüphesiz ki bunların içinde bulundukları batıl dinleri helaka mahkumdur ve yapmakta oldukları şey batıldır o sizi alemlere üstün kılmış iken size Allah'tan başka ilah mı arayacağım dedi. Bir zaman sizi Firavun ehlinden kurtarmıştık. Onlar sizi azabın en kötüsüne evlat acısına maruz bırakıyorlardı. Yeni doğan oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.